Alhamdulillah alladhi hadana li ma kunna li nahtadi Allah wa ma tawfiqi illa billah laqad jaat rusulu rabbina bil sallu ala rasulina Muhammed sallallahu alaihi sallu ala tabi'i qulubina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammed ala sallu ala shafi'i duna Muhammad Allahumma salli ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَّالًا يَتَامًا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ Allah menfa'nâ bin Kur'an'l-Azîm ve bariktenâ fîh velhamdülillâ rabbil âlemîn ve estağfirullâhi l-hayyel qayyûm hâssântukum bilhayyel qayyûm illezih La imutemmedâ ve defa'tu ankum üssûve bilâ hüvle ve lâ kuvvete illâ billâh il-alî il-azîm İhya Ulûm-i Dîn'de İhya-ı Ulûm-i Dîn isimli eser i̇mam Gazali'nin bir rivayet vardır orada hadis-i şerif olarak geçer Merak eve nefse ve بين المغرب el-hacafi mescid cemaatin, cemaatle namaz kılınan bir yerde akşamlan e, akşamla yatsa arasında bir kimse kendisini eee hapsederse ne demek hapsetmek durdurursa yani e, itikaf da buradan geliyor. <gülüyor> lem yetekellem beyne unne Lem yetekellem illa bi Kur'an'ın evzikrin ancak Kur'an okuyabilir, zikredebilir, işte ilim zikredebilir, dinleyebilir, ayet hadis dinleyebilir, dünya kelamı konuşmadan bu şekil durursa kâne lehu alellâhi hakkan en yebni lehu kasrayni fil cenneti bu kişi için allah Teala'nın cennette iki tane kasır yani köşk bina etmesi Allah üzerine hak olur. İki tane kasır. Nasıl kasır? Artık dünyanın belli işte hıdiv kasırı var o Beykoz'un sırtın, şeyinde her tarafı dökülüyor yani. 50-100 sene geçti mi zaten her tarafı dökülüyor. Efendi azizlerimizin buyurduğu gibi bu dünyanın kasırları, köşkleri, sarayları hepsi e, kazay hacet, hala dolu, tuvalet dolu, çöplük dolu. Cennette iki kasır, çöplük yok. Efendim çöp yok, e, büyük aptes yok, küçük aptes yok. O bir de tabi ha, ham maddesi, tuğlası bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Efendim bazısı tamamen altın. E, 60 bin tane kapısı var. 60 bin tane kapısı var. Böyle kapılar yan yana değil. Bir kapıdan bir kapı görünmüyor. 60 bin tane kapısı var. 70 bin kapısı var. Bazı rivayetlere göre. Bunlar haktır. Bunlar hakikattir ve ahiret hazırdır. Uddet lil takıyın, takva sahipleri için döşenmiştir, donanmıştır, hazırlanmıştır, beklemektedir. Yani bundan sonra yapılacak bir şey de değil. Allahü Teala zaten öyle ameleyle, işçiyle, ustayla uğraşmıyor. Ol dediği bir kere var olduğu cihan. Olma derse mahvolur ol dememe. Böyle bir Rapten bahsediyoruz. Bize böyle yerler hazırladı. Biz bu dünyanın Göz boyayıcı birkaç metrelik odalarına Döşeklerine köşktür, saraydır, oteldir bilmem ne. Kafayı takarsak Helalından yemeyelim, içmeyelim, yatmayalım, gezmeyelim demiyorum Yanlış anlama Ama kafayı buna takarsak Bunlarla meşgul olurken namazı kaçırırsak, cemaati kaçırırsak, sohbeti kaçırırsak ilimden uzak kalırsak onu diyorum Yeme içme demiyorum sana Ve lakin Cennete göz dikelim. Oraya talip olalım. Rahip olalım. Niyeti Allah için yapmak. Fakat, e, tabi yapılan amellere de Mevla bir mükafat koydu mu? Koydu. Cenneti vaat ediyor mu? Ediyor. Birçok anet-i kerimede cennetten bahsediyor mu? Köşkünden, sarayından, Huris'inden, Vildanından, Gılmanından bahsediyor mu? Ediyor. Ya şimdi tabi bize gereken, bana seni gerek seni demektir ama bu bir makam meselesidir. Herkesi de o makamlara çıkmış gibi göremeyiz. Yine biz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'in tebliğ usulüne riayetle e, cennetten de bahsedeceğiz. Cehennem'den de bahsedeceğiz. Tebşir, yani müjdelemet, inzar, yani uyarı ve korkutma bunlara devam edeceğiz. Çünkü Kur'an'ın usulü bu. Ayetler, hadisler hep böyle geliyor. Ama sen bunları aşarsan ben cennete de değil, köşke saraya da değil, ben Allah'a rağbet ediyorum dersen ne mutlu sana. Ama akşam yatsı arasında böyle bir cemaatle namaz kılan yerde dünya kelam konuşmadan durursan onun için ne diyorum? Bu dönemi iyi değerlendirelim, da cemaatinde olalım. Ya sizi de cemaatle kılalım, burada bir şey kaçırmayalım, yani sohbete geliyorsunuz ama artı ilavesi var şimdi bunun. Bu zaman itibariyle Allah Teala söz veriyor, böyle yapana cennette iki kasır ve köşk, bina etmek benim üzerime haktır, o adamın benden alacağıdır diyor. وَيَغْرِسُ لَهُ بَيْنَهُمَا غِرَاسَنْ لَوْطَافَ اَهَلُ الْاَرْضِ لَوَسِعَهُمْ Bir de o iki köşkün arasında, şimdi anla bakalım. İki köşkün arası ne kadar, mesafesi ne kadar, mesahesi yani yüz ölçümü ne kadar. Demin dedim 60 70 bin bir tanesinin kapısı var, kapılar birbirine görmez. Evet, işte aradaki ağaçtan anla. O iki köşkün arasında o kişi için bir ağaç diker. Bir ağaç. Ağaç deyip geçme dünyada bütün ağaçlık yerler. Aranıyor ormanlarda bile bazı bir ağaç, bütün ormana neyini veriyor? adını veriyor, imajını veriyor. 500 senelik çınar, 600 senelik çam, işte. değil mi? Bazı gerek o koca orman bir ağaçtan sebep müteber olur. Ağacın kalitesinden, değerinden, eskiliğinden, kıdeminden, büyüklüğünden, gölgesinden vesaire. Araya diyor bir ağaç diker. işte şöyle bir ağacımız olsa hani derler dünyada bir dikili ağacım yok. Ma dikili ağacın olsa ne olur ağacın da sökecekler, sen de sökecekler. Yani bu lafta meşhurdur yani dikili hacim yok. Dikili ağacı bırak, dikili kazığın da olsa sökecekler. Çadırın da olsa koparacak, evin de olsa yıkılacak. Efendim. Yıkılmak için yap. Ne diyor? ya sakin el kasr el mualla. Seddfenun qaribin fi't turabi. Law melakun yunadi kulle yomin lidul el meut ve bnul el kharab ey yüksek köşkte kasırda oturan sakin olan adam yakında tam üstten aşağı indirilecek ve toprağa defnedileceksin o toprakta bir melek var her gün nida ediyor topraktaki melek her gün sesleniyor ne diyor ey ahali ey dünya halkı ölmek için doğurun yıkılmak için yapın ya bu kadar basit ölmek için doğurun yıkılsın diye yapın onu maruz ama yapmayacağız demek değil. Allah Teala bizden imar istiyor. "Östamerukun fiha." Allah ne yaptı size? Efendim e, dünyada imar, inşa hakkı verdi, arazi verdi, toprak verdi. "Östamerukun fiha." Sizden ne istediği imar istedi. Ne demek imar istedi? Camiler yap, medreseler yap, tekkeneler yap, hastaneler yap, yap, yap E bununla beraber evde yaparsın. Ev yapmadan olur mu? Nerede kalacak bu millet? Çadırdan mı kalacak? Sağlam ev yap. Bunlar ayrı bir şey. Ama oraya bağlanıp kalma. Ondan sebep ahiretini yıkma. Onu söylüyor sana. Yani ille kredi alacağım, faiz alacağım, rüşvet vereceğim, yalan diyeceğim, haram yiyeceğim diye girme bu işlere. Helalından git olduğu kadar. Onun için dünyada dikili ağacın olsa da köşkün sarayın olsa da hepsi sökülecek ama ahirette bir ağacın olursa nasıl olur? ebedi olur ahirette bir karış yerin olsa ne olur? dünyadan ve her şeyden hayırlı olur mevzu'u sevtin fil cenneti sizin birinizin cennette bir kamçılık yeri olsa kamçı ne demek ya şöyle bir kamçı koysan yani yere bir metre belki bir şeydir ama eni yok Yeni az yani toplasan, bir metrekare etmez yani. Dünyada, ahirette, cennette bir kamçılık yeriniz olsa bu nedir? ''Hayrun mined dünyâ ve ve mâ var. Dünyanın tamamından ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Neden? Hepsi fanidir, gidecek, ahiret, ebedi, baki kalacak. Dersimiz kaçıncı farza geldi? He? 50. farza gel. He? Desteksiz atıyorum bari. 55 mi dedin? Ne dedi belli değil yani. Allah selamet versin. Mübarek 50 ördü 55'i çıkartıyorsun. Zaten farzları bitiremedik. Canımız çıktı 2 senedir. Hele Durun Sen çok kaşınıyorsan ben sana 70 farz da bulurum. Sen merak etme. Allah'ın farzı çoktur. <gülüyor> Ama şu elli dörtte duralım hele dedik ya bir duralım. Ellinci <gülüyor> farz. Efendim. Eee elli dört farzdan ellincisi. Bu da şimdi, Diyeceksiniz ki Hoca Efendi ne var? Aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyorsun. Ya ben tekrar tekrar konuşmuyorum. Burada aynı şey yazıyor. Ama geriden farkı var mı? Var. Nedir o? yetim malı meselesine geliyor. Bu yetim malı ne acaba? Yetim malı yiyen mi var? Ne var? Ben anlamadım ki. Bir şey var herhalde bu işte. Ama bir e, evvelce okuduğumuzdan farkını da beyan edelim de. Neydi bakalım? 46. farz mıydı? 47'de ne vardı? Evet. Yetim malı e, olarak değil o. Bakın. Şimdi 47. farz neymiş? Bu neymiş ya? Allah Allah. Açıklı yaptınız. Ne becerikli adamsınız. Siz ama dur bakalım. farklı hocam. Yok onu demiyorum. Onu, onu görüyorum da başka bir şey ona bakıyorum. Evet. Bakacağım şimdi. Başka bir kitaptan şey mail gönderdiler de onun çıktısını aldım. Ben mail mesaj anlamıyorum. İlle elime alacağım, kağıdı göreceğim. Çünkü o işleri açamıyorum, bakamıyorum. 47. farz neydi? Yetim malını korumak. Bak, farz neydi? Yetim malını korumak. Başka bir şey. Tabi biz oradan biraz detaya girince e, hepsini bir gecede anlatmıştık. O günde iki saat sürdü bir. Halbuki burada da biraz malzeme bıraksak iyiymiş ama var, malzeme bitmez merak et. E, yetim malını korumak ne demek? Yani senin bir yakının yetim kalıyor, şey ne korumak kime düşüyor? Sana düşüyor. Bırakırsan ortada ne olursa olsun bu ne oluyor? Haram oluyor. Senin yakınının yetim kaldırsa malını korumak sen üzerine ne oluyor? Farz oluyor. Bu tabii ki korumanın manasında da neler var? Detaylı anlattım size. Yani çalıştırmak, ticaret yaptırmak, kendi malına katmamak, Fakir muhtaç isen masrafın kadar, bakımın kadar yiyebilirsin. Fakir muhtaç değilsen hiç ondan yememek. E korumanın manası nedir? Durup dururken ne olur mal? Durduğu yerde erir, çürür. Onu işletmek şeklinde. E eskiden zaten bu şimdiki gibi de değil yani. E bahçenin mahsulü. E sen şimdi bu yetimin malı dokunmayayım. E dokunmayayım ama el marmut çürüdü dalda. E çocuğun malı yetim. E çocuk 5 yaşında, 6 yaşında kime satacak bu malı? Satamaz. E sen de tarlalar yan yana. Aman yetim malı dokunma. Dokunma çürüdü. E korumak ne demek? Anlatabildik değil mi? Korumak demek ki işte onu adam bulacan. O şey devşirtecegen. Mahsulü pazarlayacan, satıcan, sattıracan, pazar ortamına çıkaracan falan falan. Onu demek istiyorum. Kendi malını olsa bırakır mısın dalda? O bu sefer ne oldu? 10 lira 20 lira kar oldu. Ayva var, nar var, yarı yarıya kar var demiş adam. Alcan karı ne yapcan? Yarı yarıya yapmayacaksın. Yarı yarıya olur mu ya? Hepsi yetimin ya. O senin malın ayrı, onun malı ayrı. Masrafını çıkarırsın. Ondan sonraki karını koruyacaksın. Ne demek koruyacaksın? İşte altın yaparsın, değeri düşmesin falan diye bir kenara korsun veya onun adına bir arsa alırsın. Değil mi? Korumak yani ürünü varsa satarsın, Efendim, nakiti varsa korursun, kollarsın bu demek. Şimdi 47. farz neydi? Yetim malını korumak. Bu başka bir farz. Şimdi arada diğer farzlar... Ha ondan sonra bir 48. farzda bir şey geldi. O neydi? O da yetim eğer aklı ermiyorsa ona malını vermemek. O da neymiş? O da başka bir farz. Bak şimdi farzların farkınıla söylüyorum sana. Sen de diyorsun ki, hoca hep aynı şeyi anlatıyorsun. Aynı şeyi anlatmıyorum, sen hep aynı anlıyorsun. Mübarek adam, İ, öbür farzın manası ne? وَلَا تُوْتُسْفَهَا اَنْوَالَكُمْ Hepsi ayrı ayet var. Şimdi o ilk ayette, yetim malını koruma ayeti. Yetim malını korumada ne diyor? وَلَا تَيْكُلُهَا اَنْوَالَهُمْ لَا Onların malını kendi malınıza katıp karıştırıp yemeyin diyor. Koruyun diyor. Şimdi, diğer ayetten ne diyor yani 48. farzda velatü cüsü ve emmalekum sadece yetimlerle ilgili değil orada farkındaysanız o konu geneldi yani aklı kıt özürlü değil mi çarçur eden müsrif eveni parayı bir anda yiyip aç kalan orada genel konuştum sadece yetim de onun içindeydi çocuk olduğu için aklı ermeyenler beyni kıt hani sefe sefih konuştuk onlara mallarını vermeyin o ayrı bir konu. Niye vermeyin? E bitirir bir anda aç kalır. E ne yapacaksın yine? Tabi sen velisiysen, vasisiysen, yani tabi seni alakadar ediyorsa yoksa mahalledeki bir adamı kalkıp malına el koymuyorlar. Yani amcasısın, şususun, bususun, aile içi bir şey var. Hukuk var. Onun da malını ona, aklı ermeyene, çarçur edeceği bilinene vermeyin. Ya ne yapın? Yine demin dediğim yere geliyor. Koruyun, kollayın, artırın, büyütün. Onu da sofranızda yedirin, içirin, giy, hatta uzun uzun anlattım. Giydirin, rızıklandırın, hoş konuşun falan falan. Hep ayetlere mana verdim tek tek. O cümleler geçti. Şimdi geldik 50 farz. Bu neymiş? Yetimin malını almaktan sakınmak. Yani dolaylı olarak öbür derslerde mevzu geçse de, direkt olarak adı farklı, aynı farz değil. Aynı farz ne demek? Değil. Bu, yetim malı yememek. Yetim malı yemek ne? Haram. Yememek ne oluyor o zaman? Farz. Farzı böyle anlayacaksın. Haramın zıttı ne olur? Farz. Yani içki içmek haramsa, içmemek ne oluyor? Ha Farz. O şekilde anlayacaksın. 50. Farz. Yani farzı tersten burada anlayacaksın. Mesela, sefihlere mallarını vermeyin. Yani, Aklı ermeyene malında yetki ver vermemek Vermek ne? Haram Verdim mi, o mal gitsin oluyor Vermek haram O zaman vermemek ne oldu? Farz E tabi ki vermedim tamam ama vermemekle de bitmiyor çünkü neden? Koruyup Kollamak o malı da ne yapmak? Muhafaza edip çalıştırmak karından Bu da bir mesele bugün bu, bu zamanda insan kendi parasını Çalıştırırken kırk batırıyor ve kendi kar ettiremiyor yani. Çok zor bir toplumdayız. Yani hakikaten mesuliyetli Hele bir başkasının, yetimin falan olduğu zaman hakikaten Müslümanlar, korkuyanlar var yani. Kimisi tabi helal aram korkmuyor ama takva sahipleri bu işte çok korkar insan ödü kopar. Hele kendi malın zarar etse o kadar korkmaz. Belki bir riske girdin, bir işe girdin, batarsa batar falan. E şimdi yetim malını çalıştırırken çok daha dikkat etmek icap eder ama sen elinden gelen titizliği gösterirsin de e, kaderin sırrıdır, bir şey olur, onu da Mevla görüyor. Dallahu alemu'l müfside minel muslihi Allah bozguncuyla sulha çalışanı birbirinden seçer. Yani iyi niyetli iş yapanla, kötü niyetle batırmak için çalıştıranı da Allah ayırır. Celle şanû ve Celle celâlu. Ayet-i Kerime'de ne buyurulmuştur? Estaizu billahi bismillah İnnellezîne yekulûne zulmen Haksız yere zulümle yetimlerin mallarını yiyenler Eskiden bu yetim işi çok oluyordu. Şimdi de çok oluyor ama Eskiden cihat vardı. Ee, Allah yolunda gaza vardı. Bundan dolayı devamlı İslam orduları, e, İslam devletleri ne yapıyorlardı? Küffara karşı Cihat tertipli yollardı. Ee, Osmanlı son zamanında da öyleydi. Ee, bu yüzden e, çokları geri dönemiyordu. Şehit oluyorduk yeter efendim. E, bu şehit olanın çoluk çocuğu da yetim oluyordu yani. Bu çok toplumsal bir meseledir. Yani Çanakkale'de bile ne diyorlar? 200 bin, 250 bin falan rakamlar. 250 bin. O zamanki nüfus kaç? O zamanki nüfus kaç yani? Bu kadar bir şehit bir anda birkaç ay içinde verildiği bir dönemler var. Ya Bu sefer bu yetim meselesi onun için İslam'da devamlı üzerine duruluyor. Neden? Çünkü toplumsal bir meselede. Ee, Birçok aileye taalluk ediyor. Yani şehit olduğu zaman e, çocuğu varsa bu çocuk yetimdir. O çocuk yetimse bu babasından kalan bir şeysi varsa bunun malı mevzudur yani. Bunun korunması, kollanması, çalıştırılması, edilmesi işte. E, onun için şimdi biraz e, bu toplumda belki şehir toplumuyuz biz, İstanbul'un İstanbul'da, Ankara'da falan e, çok özel ailelerin başına gelir gibi görünüyor ama toplumsal olarak düşünüldüğü zaman, hele bir de harpler düşünüldüğü zaman cihat Şimdi mesela Suriye, e, Irak, e, Irak'ta milyonlarca, milyonlarca diyorum bak, milyonlarca dul kaldı deniyor. Bu milyonlarca dul ne demek? Bu o kadar da yetim demektir yani. Daha yeni yani. 3-5-10 sene içinde Irak'ta milyonlarca yetim var. E, şu anda Suriye'de yüz binlere ulaşıyor yani. Çünkü bir insan ölüyor birkaç çocuğu var. E, Suriye'de yüz binlerce şu anda yetim var. Afganistan'ın durumu içler acısı yani. Rus yavrundan kurtuldular, Amerikan gavrundan kurtulamadılar. E, Şimdi orada da e, yani 80'lerden beri bu Afganistan'ın Başına gelmeyen kalmadı, ne iştir ben anlamadım yani. Çok doğru Müslüman bir millet, orayı bozmak için dünyanın bütün yavru yüklendi oraya. En sağlam Müslüman orada var. E bu sefer yani Rus bindirdi, o, in, o çıktı gitti, öbürü geldi, paylaşamadılar gittiler. Yani orada 30-40 senedir, Afganistan'da 30-40 senedir e, harp var ya. İç savaş var, dış savaş var. E şimdi oranın yetimini sayabilir misiniz? Yani milyonlara ulaştı ya. Afganistan. Doğu Türkistan haberi bile gelmiyor ne oldu. Doğu Türkistan öyle bir zor durumda ki komünist Çin'in elinde haber bile gelmiyor. Haber. Haber yok yani. Durum vahim. Onun için bütün Müslümanların üzerinde çok bu işler dönüyor. Ahirette azap yok inşallah. Dünyada çilemiz çok. Allah'a afiyet ihsan eylesin. Amin. Ama bu yetimler meselesi siz beni pek alakadar etmiyor diye düşünseniz de İslam toplumunun kanayan yarası ve İslam toplumunda bir buçuk milyar Müslüman, 1.600, 600 Müslüman deniyorsa bunların belki 5-600 milyonunu ilgilendiren bir konudur şu nüfusa baktığın zaman yetim meselesi yani. Onun için Rabbim bunları bilmez mi? Onun için o zamandan beri beyan ediyor. Bir de cahiliyet toplumunun pislikleri var yani. Ebu Cehil zihniyetinin, yetimin malını yemek işte öyle. Ne diyor, ''Fezâlikellezî yedûûl yetîm'' E râitellezî neyi anlatıyor? Ebu Cehil, diye yedûûl yetim. Yetimi kovan o, ''Meluncavûr Ebu Cehil'' değil mi? diyor yani. E yetimi kovan ne demek? İşte akrabasının yetim falan olabilir. Hakkını almaya geldiği zaman, ''Ben seni baktım büyüttüm, bilmem ne ne hakkı varmış?'' Bütün malını iç etmiş yani. Onun için cahiliyet toplumunda da bu var. Ee, bunu da yıkmak istiyor İslamiyet. Bu itibarla bu konu üzerine çok duruyor. Zulümle yetim malı yiyenler İnne mâ yekulûne fî butûni imnâra Karınlarının içerisinde ne yemiş oluyorlar? Ateş yemiş oluyorlar. Demek ki yerken baklava, börek gibi geçer ama karnında ne olur? Ateş olur. Bu ateş seni de döner, yakar, ''Ve seyâsıl Esas, öldüğü zaman ölür ölmez kabirde mahşerde daha sonra tabi ebedi cehennemde kafirse, kafir değilse de müvekkkat cezasını çekecek kadar kızgıdırılmış, tutuşturulmuş ateşe girecekler. Bunun şakası yok. Bunun şakası yok. Bu haramların sonu ateşle sonuçlanacak. Kul hakkı yemek. İhaleye fesat karıştırmak, efendim elindeki imkanları kötüye kullanmak, gücü, kudreti olup da efendim milletin hakkını yemek, böyle kul hakkına girenlerin cehennemden kaçacak yerleri yok, dünyada da karınlarının içerisine ateş yiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İnne ekle yetim minel kebair'' Yetim malı yemek nedendir? Kebair'dendir. Kebair ne demek? kebair ben diye diye anla, anladınız herhalde. Büyük günahlar, günahların büyükleri var, küçükleri var, tasnife tabidir. Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Yani büyük günah mefhumunun olduğu Ağa-i Kerimelerden anlaşılıyor. Öyle, bazıları da derler, günahın küçüğü büyüğü olmaz. Kardeşim günahın küçüğü büyüğü olmaz ayrı bir konu. Yani Allah'ın büyüklüğüne nazaran ona karşı gelmek küçük büyük anlamında olmaz. Hepsi büyük olur, o ayrı bir şey. Ama allah Teala günahları ne yapmış? tasnif etmiş. Her günah bir tutmuş mu? Tutmamış. Zina büyük günah. Büyüklerin içinde de büyük var. Büyüğün içinde ekberul kebair var. Büyüğün de en büyüğü var yani. Öyle hepsi bir değil ki şimdi. Efendim, nam e bakmak, şehvet gözüyle bakmak nedir? Günah mı? Günah. Küçük günah. Niye? Zina gibi mi? Değil. Zina ne? Büyük günah mı? Büyük günah. Büyük günah. Peki komşu karısıyla zina? Çok daha büyük günah, ananla, kızınla zina, Uu. E şimdi hepsi bir mi yani, onu demek istiyorum yani, sen de şimdi hepsi günah diyorsun ama öyle değil işte. Günahın da nesi var? Tasnifi var, tertibi var, sırası var, kademesi var. Her günah bir değil. Evet. Mesela, ne farkı var? Ne farkı var ben sana söyleyeyim. Ben söyledim çok da sen şimdi aklına gelmez salavatul khams ve cum'a ila cum'a ramazan la ramazan ve hac ila ila bu hadis sahih 5 vakit namaz aralarını günlük cuma cuma arasını haftalık ramazan ramazan arasını yıllık hac hac arasını ömürlük ömre, ömre arasını ömürlük yani 50 sene evvel bir umre ben mesela 15 16 yaşına gittik herhalde 81'de gittiğime göre 16 yaşında Şimdi bir daha gitsem, arada olsa kırk sene, otuz beş sene, arayı siliyor. Yani bir adam bir ömrüye gitse, yüz sene sonra ömrü olsa bir daha gitse, yüz sene sonra ömrü olsa, hacca gitse elli sene arayla, o arayı ne yapar diyor? Siler süpürür, amma ve lakin. Sonunda ne buyuruyor? İdeştü nübetil kebair, büyük günahlardan sakınılırsa, yani küçükleri temizler diyor, Büyükleri temizleme sözü vermiyor. E, hocam ben tamam da büyüklerin durumu ne olacak? Büyüklerde özel tevbe şartı getiriyor. Özel tevbe edersen hacca gitme yok, evinde de affeder. Özel tevbe, bir daha yapmama az, azimetle beraber. Yani öbürleri ne demektir? Öbürleri şu demektir, büyük olmayan günahları tevbesiz de otomatiğe bağlamış, iki namaz arasında ne yapıldıysa büyük günah değilse otomatik siliyor. Anlatabildim mi ne demek istediğim Zor dur ha. Herkes anladım zannediyor. Burayı da anlayan yok yani. İsmaila'daki sohbette anlattım hurmacı meselesini. Dinlediniz? He? Yani zina oldu mu orada? Olmadı. Zina olmadığı için büyük günah Olmadı. Büyük gün olmayınca Resulullah ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? İkindiği bizle kıldın mı? Kıldım. Hadi git Allah seni affetti diyor. İnnel hasenat yüz iyi seyyat İyi ameller kötü amelleri götürür. Ama büyük gün olsaydı, zina olsaydı ne olacaktı orada? Özel bir tevbe gerekecekti. Tabi bir de kendi itirafı falan ayrı dava işte evliyse Rejim, evlilik geçirmemişse, yüz sopa bile o ayrı bir hukuk meselelerine içine girmeyelim. Allah'la aramızdaki hesapları konuşuyoruz. Hukuk işi ayrı, İslam'ın hukuk sisteminde. Onun ayrı şartları, şurtları var. Evet, demek ki büyük günahlar var. E, yetim malı yemek de ner neredenmiş? Büyük günahlardan. Şimdi bir hadis-i şerif var, bir meşhur biliyorsunuz. İçten-i müsevâ'l-mûbikat. Ocakları batıran yedi günahtan sakının diyor. Benim itikat risalemin en başında geçer. Bu ocakları batıran yedi günah deyince tebair günahların en büyükleri olarak değerlendiriliyor. Burada mesela şirk var. Şirk zaten günah sınıfına da pek girmiyor. Adamı dinden çıkaran bir şey ama onu da günah olarak e, nitelendiriyor. O zaman şirkin dışında olursa ne kalıyor orada? Altı kalıyor. E, bu altıda da Efendim mesela yetim malı e, meselesi tam hadis-i şerif de aklımda olmayabilir. Ona bakalım. Yetim malı orada olabilir. Ama bizim e, haram diye bildiğimiz bazı şeyler orada yok. Mesela zina orada yok. İççi orada yok. Çünkü zaten altı tane. O altıda ne var? Adam öldürmek var. Faiz var mı diyorsunuz? Var. Faiz var. var. Namuslu kadınlara iftira var. Hartten kaçmak var. İşte orada altı tane. Şiir var, büyü. Büyü var orada, onu biliyorum mesela. Şimdi oradaki yedi günahtan sakının deyince, kebair yani büyük günahlar sadece yedi anlamına gelmez. Çünkü sadece yedi anlamına geldiği zaman orada ismi geçmese zinanın falan, sanki büyük günah değilmiş gibi algılanır. Halbuki büyük günahtır. Mesela yetim malı yemek bak kebairdendir diyor hadis-i şerif. Ebu Umame radıyallahu teala rivat ediyor. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi buyuruyor ''İnne minel kebâirî'' ''Şüphesiz büyük günahlardandır'' ''Eşşirke billâhi'' ''Allah'a ortak koşmak'' Bak nereden geliyor? Ne kadar yukarıdan başladı mesele yani? Allah'a ortak koşmak, gavurluk ya. E bu gavurluğun büyük günah olduğu belli yani, ne kadar açık. Peşine ne diyor? bak, burada da acayip bir şey, şimdi her yerde sırada ikinci geleni sen hemen ne yapma? İkinci geleneğe hemen ikinciyi alırsan o olmaz. Bazı hadiste o gelir, bazı hadiste o gelir. Sahih hadiste Bukhari meseler ne diyor? İşte Allah ortak koşmandır. Ondan sonra nedir sorulsa? işte efendim yalan yere yemin etmek, yalan şahit etmek. Ondan sonra hangisi sorulsa komşu karısıyla zina etmek gibi tasnifler değişik yerlerine geçiyor. Ama büyük günah dendiyse o nedir? Hadis-i şerifte büyük günah dendiyse büyük günahtır. Yani ne demek o? Özel tevbe gerekiyor, anladın mı? Beş vakit namaz arasında süpürür işine otomatiğe bağlanmamış yani. Özel tevbe ve istiğfar gerekiyor. Kul hakkıysa da tabi helallik almak gerekiyor. Ve suhriyete mesela bu, dalga geçmek. İnsanlarla alay etmek, dalga geçmek büyük günahtır diyor. Hadi bakalım. Bizde de kırıla yani. Birbirine zevklenmek, etmek, hareketler, şeyleri... Adam yüzünü çeviriyor böyle bir. Ne biçim adamsın kaşın gözün başka koynuyo ya. Kur'an-ı Kerim bunlara çok vela tutu. Kulli <gülüyor> hellâfim meynhem mazim meşşâbi. Böyle ayıplayanlar, şey edenler, dudak oynatanlar, göz kıpırtanlar, birbirine işmar edenler. Adamı bozmak için ya. La eskâr kavmû min kavm. Ya ülediğine amenû ey iman edenler. La eskâr kavmû min kavm. Sakın bir topluluk bir toplulukla biri alay etmesin. Mesela o ayette kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin diyor Hucurat suresi. İşte bunların hepsi o yetmiş günahta gelecek. Ee, burada tabi ayette de yapılmasın dendiğine göre büyük günaha girdiği anlaşılıyor. Bise lismul fusug ba'del iman. Vela lakap mesela Lakaplarla atışmayın diyor. Lakaplarla atışmayın, lakap takmayın. Şimdi Cübbeli Ahmet, Cübbeli lakaptır. Ama ben bundan memnunum diye yani bunda günah var mı? Yok. Ama şimdi adamı böyle istemediğiyle kaplar takıyorlar. Sonra onu yay yolar ediyorlar. Bilmem efendim eşekali, öküz bilmem ne. Bu olmaz yani. İnsanların istemediğiyle kaplar insanlara rahatsız eder ama öyle de bir şey ayı bilmem kim falan öyle de bir yerleşiyor ki adam onu demedim bir de anlaşılmıyor bir daha. Ama onu takan işte yandı ona ona takana Azabı takacaklar, halkayı takacaklar boynuna. Bir bu füsûk bi adel-i iman. Bak şimdi ayetin sonuna bak, dalga geçmeyin, tamam estağfurullah, öyle demiyor. İmandan sonra diyor fasıklık, bak imandan sonra fasıklık ne kötü bir tanıtımdır diyor. Ne kötü bir anılmadır diyor. Yani şimdi allah Teala buna ne kadar önem vermiş ki, sen Müslümansın diyor, imandan sonra adam Müslüman, mümin bir adama diyor, Kötü lakap takarsan diyor, Allah'a inanan lakabından sonra iman vasfından sonra taktığın o kötü lakap ne kötü bir anılmadır diyor. Hiç Allah peygambere inananın yapacağı iş midir? İnanan bir insana yapılacak işdir diyor. Yani iki taraflı. Bir de baksana Emellemetu feulake'umuz zalimur. Kim tevbe etmezse diyor, zalimlerin ta kendileridir. Allah bu kadar bu dalga geçme, lakap takma içine ciddiyet atfediyor Rabbim Celle Celal. Ama tabii bazıları o lakapları yutmuyorlar, ondan sonra kendine göre adam olakabı alıyor, bir yerden alıyor ama yerine göre de kullanıyor yani. Bizimki Allah'tan öyle değil ama... Kanuni devrinde mi bir paşa varmış, Öküz bir şey Paşa, neyse. He? Öküz Mehmet Paşa diyor. Yani camisi de var, he? He, Öküz Mehmet Paşa diyor. Duydum da camisini, duymadım şimdi. Ama ne yapsın mübarek adam, öyle iri yarı mıymış demiş, işte takmışlar, mübarek mi de bilmiyorum yani, şimdi de. E İbni şeyde Hart'taymışlar ne bise çadırın içindeymişler. Hakikaten de bir öküz gelmiş. Mühü falan bağırıyor bütün orada da paçalar, ağlar da var, toplantıdalar. Şey, Hart divanı var. Hepsi gülmeye başlamış adamın lakabı diye. "Senle niye anlaşıyor falan?" diye. Gibi bir duruma dönmüş yani. Paşanın da morali bozulmuş kafası. Fakat tabi uyanık adam yani. Hemen konuyu çevirmiş, bunların üzerine döndürmüş. Yani onlar da konuşamıyorlar orada tabii ileri gelen biri olduğu için ama hareket tarzından dalga geçmeye dönmüş iş. O da hemen demiş ki ya demiş. Mübarek hayvan demiş ya. Bana demiş laf atıyor falan demiş şimdi. Anlıyor musun? Bunlar da Allah Allah biz dalga geçiyoruz burada mevzuu daha da üzerine çekiyor zannetmişten. Halbuki demiş ki ya demiş. Hadi biz öküzüz ikimiz anlaşıyoruz da bu kadar eşeğin içinde yazık sana demiş ya. <gülüyor> Öküzün de demiş şeyi bozuldu morali demiş ya. Hani herkes dengi dengine demiş yani. Bu ayarsız oldu demiş yani öküz bana. Öyle diyor demiş yani bunlar. <gülüyor> yani becerebilir. Sen onu çevirsin oradan onun üstüne atar ama nereye kadar yani? Şimdi her yerde bir lakap takılıp da adamla dalga geçince bu günah devam eder. Devam eder. Şirkten sonra ne getirdi? Dalga geçmek. Üçüncü ne getirdi? Rekle maliyetim, yetim malı yeme. Bunlar büyük günahlardandır. Allah muhafaza eylesin. <gülüyor> Bizi biraz bu dalga geçme işi fazla alakadar ediyor. Bu aralar, bu şeyler çoğaldı. Herkes birbiriyle. İşte Facebook'ta bir şey çıkıyor, Twitter'da bir şey çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Onu hemen herkes paylaşıyor, ona mesaj atıyor. Bak, paylaşan da aynı büyük günaha girer. Mesaj atan da aynı büyük günaha girer. Bir günahı yaymak aynı günahtır. Ben bir şey yapmadım ki, mesaj attım. E mesaj attın orada, konu açtın. O adam orada, o da onu konuşuyor. Bu sefer yayıyorsun, günahı yaymak günahtır ya. Yani böyle şeyler yapmayın. Biz bizim Facebook'ta bizim şey koyuyoruz. Hoca gitti falan mezarı ziyaret etti. At onu paylaş. Ya <gülüyor> <gülüyor> hoca verdi ona gülmüyorlar ki. E ne yapayım seni güldüreceğim diye ben de gidip şey. Şey mi çevireceğim? Fıkra hikayemi anlatacağım sana ya. Ebu Derda radıyallahu taala buyuruyor. İyyakum ve dam'atel yetim ve dam'atel mazlum fennehu ma tesirani ve nasniyam. ''Yetimin gözyaşından ve zulme uğrayanın bedduasından sakının!'' Çünkü yetim ağlarsa, birisi yetimi ağlatırsa, birisi birine zulüm ve haksızlık yapıp ondan bir ah alırsa, kendi uykuda da olsa, o yetimin gözyaşıyla o mazlumun bedduası uyumaz yani, onlar Gezip dolaşarak, hızla, süratle hedefe ulaşırlar diyor. Çok önemli bir şey. Yani ne diyor şah, ya, ulema, ve aynullahi lemtenemi diye soru geliyor da, sen uyuyorsun, e, zalimlik yapıyorsun, mazlumdan beddua alıyorsun, ondan sonra e, mazlum uyanıktır yedu aleyke ve aynullah ilemtenemi İnsanlara zulme diyorsun ve <gülüyor> mazlumun tebu zulme uğramış insan sıkıntıdan uyanık duruyor. O uyuyamıyor. Ama Allah Teala da uyanık. Rabbim de uyumuyor. O zaman ne oluyor? Uy uyumayan Rabbim o uyuyamayan mazlumun bedduasına karşılık veriyor. E nice insanlar böyle ah aldılar, beddua aldılar helak oldular. Ne kadar güçleri, ne kadar zenginler battılar. Ne kadar güç sahipleri helak oldular. He, nefirunlar, ne karunlar, ne şatlatlar hep mazlulardan alınan ahlarla ve dualarla 100 senede, 200 senede sürse, şirkle bile düzen yaşar, zulümle yaşamaz. Sonunda zulüm içeren düzenler yıkılacaktır. Yıkılmaya mahkûmdur. Allah Teala bütün dünyadaki zulüm düzenlerini çökertsin. Allah İslam düzenine hakim eylesin galibini. Amin. Ali eylesin. İslam davası. Amin. İslam'da zulüm yok. Ama İslam'ın olmadığı yerde zulüm kaçınılmaz. İslam'ın olmadığı bir sistemde adalet diyen ne olur? Allah'ın adalet demediğine adalet demiş olur. Çok tehlike. Adalet olmaz. İslam yoksa adalet mümkün değildir çünkü adil mutlak allah Teala'dır. Onun hükümleri adalettir. Onun hükümüne ters düşen hükümler adalet olamaz. Ama nerede? Evet, herkes uyur, beddua uyumaz. Yetimin gözyaşı dökülür, uyumaz. Rabbim de ona cevap verir, ona muamele eder. Evet. Enes hadis-i şerifte, geçen onu yine bir derste geçmişti. Bu biraz farklı bir lafzıdır. اِذَا بَكَ الْيَتِيمِ فِي Bir yetim ağladığı zaman يَكُولُ اللّٰهُ تَعْلٰى لِمَلَاكَتِي Allah Teala meleklerine sorar مَنْ بَكَّ اَبْدِيَادَ الْيَتِيمِ Benim bu yetim kulumu kim ağlattı? اَنَلَّذ۪ي غَيَّبْتُ اَبَا فِي تُرَا Onun babasını toprakta kaybeden benim yani ben öldürdüm onu ben yetim bıraktım bıraktırdım o zaman sahibi de benim bu bana yapılmış oluyor melekler derler Şüphaneler Allah'tan Allah maallimten Allah nekentel alim ve hakim seni tenze ederiz bizim senin öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur alimde hakimde ancak sensin yani bilmiyoruz derler. Fakulullah teala Allah teala buyurur. İni üşidüküm ya meleketi men eskene'u lirba'i fayniظامiun lirba'u filmen esketehu evet. Kızduyu çıkanca okudum da. Ey benim meleklerim şüphesiz ben sizi şahit ederim ki. Benim rızamı kazanmak için kim o yetimi susturursa ben cennette onu razı edeceğime söz veriyor. Ben zaminim diyor. Söz veriyorum. Benim rızam için o yetimi susturanı ben cennette razı edeceğim. İşte bazı böyle meseleler vardır yani. İnsanların ihtiyaçlarını görmek, işte yetimin darına yetişmek, dulun miskinin, fakirin darına kavuşmak Efendim, hastadır, sancısı var, ağrısı var onu doktora götürmek, ona ilaç almak, böyle şeyler. Bazı gelen nafile ibadetten bile nedir? Eftaldir. Geçen e, doktor Akif Bey soyadını unuttum neydi? Feyzoğlu. Feyzoğlu. Hoca Efendi yani doktor büyük bir doktor, yaşlı da bir zat. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinden kalma yani onun şeyinden, cemaatinden onlar hastalık yani. Mübarek adam baktım. Konuşkan da bir zat. Allah hayırlı olsun ömür versin. Fakirlerle, şeylerle işte muhtaçlarla uğraşıyorum diyor. Hastaneler, bütün hastanelerin başında falan çok yetkili de biri gibi anladım. Ee, bizi de dinliyormuş sohbetleri. Mehmet Zahid Efendi'den beri diyor, senin şeyini anlıyorum diyor. Onu anlardım diyor konuştuğunu. Bir de senin konuştuğunu anlıyorum diyor. Yani o sohbet, o usul ya halk dili meselesi de. Ee, bize de iltifat etti. Ne dedi? Dedi ki ben Mehmet Zahid ben o zaman dedi tabi dedi e, ''Nafileler, işrak, kuşluk, evvabin, teccüd'' Tam tabi tarikata yeni girmişiz diyor. Öyle bir ibadete yüklenmişiz ki diyor yani yanda birimi ağlamış, öbürü mü ölmüş? Hiç görmüyoruz diyor yani. Tabi Mehmet Zahid Kotku hazretleri Tabi doğrusu bu hadis-i şeriflerden gelen şey aynı. Dedi ki biz, dedi evladım bir müslümanın ihtiyacını görmek nafile ibadetten eftaldir. Bunu diyor duyunca diyor yine nafileyi bırakmayın. Yani abdest şükrü, iştirak kuş, namaz ibad bırakmayın. Ama bir Müslümanın işini görmekle karşılaşırsa neyi tercih edin? Nafileler için konuşuyor. Farz için olmaz. He ben doktorum, merkezin iyiliğine bakıyorum. Namaz kılmasam da olur. Öyle bir zıvana yok öyle bir. O uydurma. O farz ayrı Allah'ın hakkı. Ama ...nafile ibadettense Müslümanın ihtiyacını görmek, eftalir. Ne buyuruyor hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? On gün itikaf yapmak, Ramazan'da on gün itikaf yapmak, son on günde... ...her bir gün için cehennemle adamın arasında ne açılır? Yetmiş senelik hendek açılır, uçurum yani, cehenneme hiç uğramasın diye. Yetmiş senede geçilemiyor öyle kandık açıl her gün itikaf ama men kadha fi bir müslüman kardeşin işini görmek işte ağrısını dindirmek sancısına melhem olmak borcunu ödemesine yardımcı olmak birilen kavgalı barıştırmak karı koca arasında bir sulh olmak neyse yani bir müslümanın bir işi düştü maddi manevi bunu görmek için çalışmak ve mesai harcamak ve adım atmak, yürümek, gitmek seni biraz daha kolay, telefonla bile oluyor Eskiden bu aletler olmadığından kalkıyorsun, gidiyorsun ondan öbürüne, nasıl konuşacaksın o zamanlar. Bir Müslümanın işini görmek için yürüse diyor, كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنْ اِتِكَافِي فِي Benim şu mescidimde, Ravza-i Mutara'da diyor, on gün değil diyor, on sene itikaf yapmasından daha hayırlıdır diyor ya. Bir Müslümanın işini görmek, bak ne diyor, Rızam için yetimi susturursa diyor, ben onu razı edeceğim söz veriyorum. İşte demek ki orada ne yapmak lazım? Bir derde ilaç olmak lazım. Bir Müslüman bir işe yarayacak ya. O ağlıyor duymayayım. Onun başına ne gelmiş sormayayım. Sorarsa Müslüme kalır. Ondan sonra para verme icap eder. Yok adamı al peşine götürme icap eder. Bazı insanlar vardır. Bunların sayısı şu anda çok azalmıştır maalesef. Allah sayılarını artırsın. Eskiden benim çocukluğumda cemaat içinde çok vardı bu insanlar. Yani böyle sulh için, barış için, ıslah için, ortalığı düzeltmek için, bir fakirin yardımı için, bir borcun ödenmesi için, bir karı kocanın barışması için falan böyle çok insan görürdüm yani çocukluğumda. Zamanla kıtlaştı. Zaten şu anda kimse kimsenin işine girmek istemiyor yani. Kendi derdim bana yeter. Aman duymayın beni katmayın beni karıştırmayın. Ya olur mu ya Müslümansın ya. Allah rıza etsin. Birinin işini gör. Bir hacetini gör. Ama mesele nedir? Benim rızam için yetimi susturan. Yetimi nasıl susturacaksın? Ağzına bant çekerek değil ki. Ağzına bant çekerek değil ki. İşini göreceksin daha. Ne derdi varsa onu razı edeceksin yani. E bu sadece yetim için değil ki. Bu kadar Müslüman var. Allah için üzerimizde birbirimizde haklarımız var. Evet. Onun için alimlerine buyurmuşlar. Yetime ne gibi ol? Merhametli baba gibi ol. allah Teala ne buyuruyor bu meseleler hakkında? Benim yetimim yok. Efendim, yakınımın yetimi yok. Olabilir. Ama sen düşün. Kendi ardına yetim bıraksaydın. Zürriyet bıraksaydın. Zayıf olsalardı. Aciz, fakir olsalardı. Muhtaç olsalardı. Yaşları erişmemiş olsalardı, sen onlar benim ardımdan ne olurlar diye endişelenir miydi? Endişelenirsen Müslümanın çocuğu için de endişelen diyor Allah Celle Şahı Celle Cihan. ya, o Müslümansin ya. Niye sen kendin hep düşünüyorsun benim çocuğum ne El-Alemin çocuğun düşünmüyorsun ya. Fellettakulla, <gülüyor> Allah'tan korksunlar. Ve lequluk kavulan de, doğru düzgün konuşsunlar. Bakımıyla yükümlü oldukları yetimler hakkında. Kendi çocuklarına gösterdikleri hassasiyetleri aynen göstersinler ve çocuklarına yavrucuğum diye hitap ettikleri gibi yetime de tatlı dille konuşsunlar. Düzgün konuşsunlar. Arapçası yani ya büneyye yavrucuğum, oğulcuğum, evlatçığım gibi. Hatta kendi çocuğuna bile insan nazı geçer. Şşt falan der oğlum der ne yapıyorsun der falan der. Landa der de şimdi demeyeyim yani ha. Landa diyor yani. E ama yetime ne yapsınlar? Daha hassas olsunlar. Çünkü bu senin çocuğun değil yani. Babası toprağın altındadır. O kendi çocuğuna yaptığın hareketten çok daha nazik ve kibar davranmak lazım. Nerede? Ama inşallah olur. Allah Teala bir yetim işiyle bizi müptela kılması. Amin. Amin. Yetim malını muhafazayla e, görevli bir duruma düşürmesi. Amin, Amin zor iştir diye söylüyorum zor iştir, imtihandır, zor iştir. Ama başımıza bir şey gelince de Allah Teala hükümlerine riayet nasip eylesin. Amin. Evet. Yetimin hakkı alimler beyan etmişlerdir ki üç yerde der. Birincisi ne yapacak? Kendi çocuğuna acıdığı gibi yetime merhamet gösterme meselesidir. İkincisi, kendi çocuğunu koruduğu gibi ve ona terbiye verdiği gibi Yetime de koruyu kollayıp terbiye vermelidir. <gülüyor> Şimdi zaten kendi çocuğuna terbiye veren kalmadığı için, yetime nereden terbiye verecek yani? Ama acayip bir şey. Bakıyorsun yetim büyüyen çok terbiyeli yetişiyor. Bizim çocuklar analı babalı çok şımarık yetişiyor. O da nedendir? Tabii ki o babasız olmanın getirdiği bir boyun büküklüğünün verdiği bir terbiyedir o. Yani Allah'tan gelen bir histir o. Hani yetim büyüyenler bakıyorsun daha başarılı, hayatta daha muvaffak ve daha insan içinde efendim kariyer sahibi. Öyle görüyorum yani bilmiyorum. Ana babalılara bakıyorsun yani rahat. Nasıl olsa babam var, anam var. Ters. Üçüncüsü nedir? Gücü nispetinde yetimin malının zayi olmaması o da yetmez. E, mümkün mertebe onun çoğalması. Yani işte kar ettirilmesi ve korunması malının ona... Buluğa erdiğinde, aklı yettiğinde teslim edilmen durumunda fazlasıyla, yani babasından kalandan daha ziyade üretilerek, türetilerek fazlaca verilmesi, bu da onun hakkıdır. Böylece, nereye geldik efendim? 51. farza geldik. Allah nasip ederse, rahman. Ee, bu derste böylece yapmış olduk. Burada bir rivayetlerden bilmiyorum, yani... Farklı bir şey var mıdır? Bir de onlara bir kısaca bakayım, müsaade ederseniz. Sonra, e, üzülmeyelim, bu dersin konusuydu da, bunu yerinde söylemedik diye, evet. Burada yine, Davud Aleyhisselam'a Allah Teala'nın vahyi geliyor. ''Ya Davud, lil yetim kel ebil rahim ve künlil er melekes zevcis şefik.'' ''Ey Davud, yetime merhametli baba gibi, dullara şefkatli koca gibi ol.'' bu yetimle dul meselesi de ekseri bir arada zikredilir hadis-i şeriflerde Es-sâ'i alel el millet miskin kel mücahati-i sebi'illah hadiste ne diyor fakir fukaranın bir de dulların zinaya düşmemesi için yabancı erkeklere muhtaç olmaması için tabi ki dolduğuna göre de yetimi de var olmuş oluyor ona da bakması için hep bunlar paralel gayret gösterip yani hayır yapanlar ne gibidir Allah yolunda cihada çıkan gibidir. Hatta Buhari hadisinde de ki saim la ve Hiç oruç açmadan sıralı oruç tutan. Yani iftarı akşam etmeyen değil. Her gün oruç tutan gibidir. Ve gece hiç uyumadan sıralı teheccüd kılan gibidir. Ya adam orada bir hayır yapıyor, yatıyor. Öbür orada sabah kadar 50 rekat kılıyor ama kul hakkına rahat etmediğinden kaybediyor. Teheccütleri falan da hak sahiplerine gidiyor ya. Yani. Bu, bu işler böyle. Ama ne yapayım? E ne yap? Hem teheccüdünü kıl, hem fakire bak, hem yetime dula. Şefkatli ol, merhametli ol. Evet. Mesela burada da bir hadis-i şerif gelmiş, acayip bir şey. Demin dediğime döndü şimdi. Müslim'de geçiyor. Ya Ebu Azer, inni erake zahifen tam benlik. Ey Ebu Zer. ben seni zayıf görüyorum. Yani Ebu Zer Hazretleri diyor ki? Ben seni... Yaratılış itibarıyla zayıf bünyeli, ben de öyleyim mesela belki sert değil vesaire. Yani dayanıksız diyelim. Ve in Ben kendim için ne seviyorsam senin için de onu seviyorum. E her Müslüman öyle olması lazım değil mi? Müslüman'ın kardeşin için kendin için ne seviyorsan onu seveceksin. Net demiş ona bak dikkat et. La temerenne. La taemrenne. Alesneyni velatelienne. Mali etim. İki kişi bile olsa diyor, onların yönetimini üstlenme. İki kişinin bile yönetimini üstlen. Elhamdülillah ben tek başıma bir adamım. Ne amirim ne memurum. Rahatım bak. Bir iki kişi bile yani yönettiğim adam var mı? Yok. Zaten iki keçiyi versen gütemeyiz. zaman yönettiğim adam da beni yönetmeye başlıyor. Zaten. <gülüyor> bir de baktık gemi gitmiş. Allah, ım. suda battık. Ya ne oluyoruz gemi nerede? Yirmi kişi var, gemi battı ya. Neden? Yönetemezsin. İki kişiye bile amir olma. Biz benim de kuyum değil yani. Yönet yönetemem yani. Ha, bir de ne yapma demiş? Yetim malını üstlenip de yönetmeye kalkmak demiş yani. E tabii şimdi herkes de böyle yaparsa yetim malı da ortada kalır. O da ayrı bir şey. Ama sorumluluktan kaçanlar bakımından önemli meseleler bunlar. Evet, o hadis de burada geldi. Yedi, ocak batıran, helak eden günahlar. Birincisi ne, neymiş? Şirk. Eşşirkü billah. ve veşşirru. Büyü yapmak. Üçüzü katmül haram harramıla illa bilhak. Haksız yere adam öldürmek. Yani şeriatın cezası yokken. Onda tabi devlet işi. Veeklül riba. Faiz yemek de var burada. Veeklül yetim. Yetim malı yemek de varmış orada. O yedi günahın içinde yetim malı da varmış. Ne kadar büyük. En baştaki zirveye girmiş yani. İlk yedi'nin de bir şirkik çıkarsan altı ya girmiş. Evet. Orada tabii bir de namuslu kadınlara iftira var. Ne oluyor o zaman? Bir, iki büyü var, 2 üç, dört, beş. Burada beşi saydık. İki de nedir? Dökafül muhsanat. namuslu erkeklere kadınlara iftira yapmak. Bir dene kaldı ve tevelliye mezev, cihatta harpten kaçmak. Yedi oldu yani. Bunlar ocak batıramıyor. Acayip bir şey. Ya. Ama ne diyorum size? bir adam tabii pişman olarak, dönüş yaparak, Allah'a sığınarak, üç kere dese ne dese, Estağfirullah el-azîm lezi la ilahe illâhu el-hayyel-gayyûme ve etûbü ile mühim olan manayı bilmek, mühim olan Allah'tan af istiyorum, ona tevbe ediyorum derken, hakikaten pişmanlık çekmek, bir daha yapmamaya tabi karar vermek ve manayı düşünmek. Yoksa tabi namazlardan sonra da estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Öyle dildeki laka kabilinden olmayacak. Böyle olursa, üç kere istiğfar ederse ne oluyor? <gülüyor> Allah Teala onun ne yapar? Bütün günahlarını affeder. Bütün günahlarını. Şimdi burada, demin dedik ki, beş vakit namaz aralarını siler falan anlattığımız hadiste bile, büyüklerden sakınılırsa diyor. Burada ne diyor? Bak şimdi bu işlere. <gülüyor> bak da gel, hizaya gel. <gülüyor> ve inkâne ferrâ minel harpten kaçsa bile diyor. İşte Resulullah böyle bir şeydir ya. Sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin hepsine bakacaksan bir şey yakalarsın. Harpten kaç demedik ha. <gülüyor> Allah Allah yine ters anlıyor ya. Ya ambarak günah yapmadı ama şu estağfurullahın büyüklüğüne bak ya. Ama tabii ki e, İstifarı Risalesi'nde, tabi çok bu, bu rivayetleri hepsinde yazdık ama mühim olan ne demek? Pişman oldum bir daha yapmama karar verdin. Allah kapısını açık tutuyor. On demek istiyorum. Celle Şeyhenu ve Celle Celalu. Evet. Bir hakimin rivayet ettiği bir hadis var. Onu da okuyalım. Erbaun hakkun ala Allahin lahydukleyumül cenn ve lahydukum naima. Dört kişiyi Cennete sokmamak ve cennet nimetlerinden tattırmamak Allah üzerine borçtur ve haktır. Hadise bak şimdi ya. Cennete sokmayacağım diyor, nimetini tattırmayacağım. Hakkım olsun diyor. Allah Şimdi benim dememe demem efendim, Rabbimizin hakkı bu yani. Kimmiş bu? Müdminü kamr, içkiyi içmeye devam eden. Yani tevbesiz ölen. Allah bu içki işi de bir alem bir şey ya. Ama tabi tevbe ederse kabul olur. Tevbe etmeden ölse de kafir olur mu? Haram olduğunu biliyorsa kafir olmaz. Ama cennete girmesi bayağı ama şimdi kafir olmadan da öldüyse imanını kurtardıysa sonu mutlaka cennete gider mi? Gider. Anladın? Ama girse bile tevbe etmediği için cennet şarabından içebilir mi? He? İçemez. Orada da öyle bir fark var. Tevbe etseydi cennet şarabı içerdin. Tevbesiz ölürse cennete girse bile sonunda girse bile derken girecek. imanlı ölen herkes sonunda girecek. Ama cennet şarabı içemez. Ve riba faiz yiyenler. Allah Allah. Bu faiz yatacak yeri yok denir ya. Ve akülü maliyetin bir gayrak. Yetim malını haksız yere yiyenler. Yani haksızlar gece işte demin anlattığımız şekillerde çalıştırmak işi başka. Yetim malı yiyenler. Ve akülü valide ana babasına isyan edenler. Bu ana-babadan rızalık almadan, yani onların meşru isteklerini yerine getirmeyen adamın da durumu rahim. Allah Teala ölmeden düzeltmeyi nasip eylesin. Amin. Evet ama ne yapayım, anam babam öldü, ben rızalık alamadım, şimdi ben cehennemlik miyim? Sen ne yapacaksın? Cuma günleri mezarlarını ziyaret edeceksin, Kur'an-ı Kerim okuyup hediye edeceksin, sadaka verip hediye edeceksin, su hayrı yapıp vesaire hayrı yapıp ruhlarına sevabını hediye edeceksin, İki rekat namaz kılıp sevabını günlük hediye edeceksin. Onların dostlarıyla iyi geçineceksin. Ana baba dostlarını bulup işte onlara iyi geçeceksin falan. Yine de bir kapı var. Evet. Birçok hadis-i şerifler, kıyamet günü Allah katında Kebair'in ekberi. Ne demek Kebair'in ekberi? İbni İbni İbni. En büyüğü İbn-i Hibban hadisinde geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Hazm ile Yemen ehline göndermiş bu mektubu. Yemenlilere gönderdiği valiyle beraber yazdığı mektubunda sallallahu aleyhi sallam ve innekbar al kabar inda Allah el isra cubilla ortak koşmak ve katil nefsini gayr hak haksız yere imanlı bir cana kıymak ve fırar fi sebillemiz zehf harp günü Allah yonda cihattan kaçmak ve okul validein ana babaya karşı gelmek oramül mühsene namuslu kadına erkeğe iftira yapmak ve talim usir büyücülük öğrenmek yapmayı hiç sorma. Öğrenmek bile, veklü ve riba faiz yemek, vekül maliyetim, yetim malı yemek, evet. Ebu Ya'la hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Übâdî yâ kıyameti, kavmum fi kuburim, teettceju efâum Kıyamet günü kabirlerinden bir takımları çıkacak, ağızlarından ateş çıkıyor. Böyle soluyorlar ateş, hep ateş. Dediler kimdir ya Rasulullah? Bu ayeti okudu. Görmüyor musun Allah ne buyuruyor? Yetim malı yiyenler ateş yiyorlar. Evet. Miraç hadisinde Müslim-i Şerif'te geçiyor. Feydaene bir ricalin kadükkelebim rijalun. Birden diyor Miraç gecesi karşıma bir adamlar çıktı. Onların başına bir adamlar yani melekler görevlendirilmiş. Yafukkun <gülüyor> lehaum Çenelerini böyle açıyorlar. Ve garune yecivune bir <gülüyor> sukhur minen Başka birileri de ateşten kayalar getiriyorlar. Kaya ateş, kaya böyle, kocaman kaya kıpkızıl yanıyor. Adamın ağzını ne kadar açıyorlar ki? Allah Allah. Kocaman ateşten kaya getiriyorlar. Ferqudifu neafi faim ağzdan içine atıyorlar. Fe tahrulcümün edbariim o içerisini patlatıyor, makadından çıkıyor kaya. Bu nasıl bir şeydir ya? Adamın kaporta hala dağılmıyor yani. Neden? Çünkü cehennemde yananların cesetleri çok büyük oluyor. Onu anladığın zaman bunu anlarsın yani. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Kimdir bunlar ey Cibril sordum. Buyurdu ki zulmen yetim malı yiyenlerdir. Evet. Kurtubi tefsimde de geçiyor. Ebu Saadil Kudri radıyallahu anh çok önemli bir e, hadisi şeriftir. Bundan dolayıdır ki allah Teala bu haklara düşmekten, bu haklar yüzünden, bu azaplara düşmekten bizi muhafaza eyleye. Ama öbür taraftan da Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben kefele yetimen lehu zû karâbedinev la karâbetelehu fânevû fil cedkâteyni Akrabası olsun olmasın, bir yetimin bakımını üstlenenle cennette şu iki parmak gibi yan yanayız. Yani Usturan iki tarafı kesiyor, kazanma tarafı da çok güçlü, kaybetme de çok tehlikesi var ama yetim bakanada da müjde çoktur. Ve mesela عَلٰى ثَلَاتِ بَنَاتِ فَوْفِ الْجَنَّةِ وَكَانْ لَهُ كَيَجِلْ مُجَادِ فِي سَوْلَى سَائِمًا Üç kız bakan, üç kız çocuğunun namusuyla bakan yani muhtaç olmasın oraya buraya, tabii ki kızların çalışması erkekler için de uygun değil, hatta caiz bile değil. Efendim erkeklerin içine karışması caiz değil. Hangi ortamda olursa olsun. Yani Kur'an okumak için bile olsa kız çocuğu erkeklerle karışık Kur'an bile okuyamaz. Kur'an bile okuyamaz. İlersini sen anla. Kur'an bile okuyamaz kız çocuğu. Yedi yaşından sonra. Yedi yaşdan aşağıda iri yarıysa yine olmaz. Yedi yaşından sonra çocuk Kur'an bile okuyamaz erkeklerle beraber. Dikkat etmek lazım bu işler. Yani üç kızı bakarsa ne demek? İşte erkeklere muhtaç etmeden, ortamlara muhtaç etmeden evinde, ocağında namusuyla bakar, büyütürse o cennettedir diyor. Ve Allah yolunda cihad eden, hem de cihada çıkmış, gazaya çıkmış, hem de gece teheccüdü bırakmıyor, hem de gündüz oruç tutuyor. Bir adam Allah yolunda cihada çıksa, o zamanki şartları da düşünün. Deve yok çok, yayan, çöl sıcağında. Hem de oruç tutuyor. Hem de gece de o kadar yorgun, gündüz gitmiş, yürümüş, harp etmiş. Gece de teheccüde kalkmış. Bu adam ne sevabı alırsa, üç kız, bakan aynı sevabı alır. Elhamdülillah. Bende de elhamdülillah bu müjde olur inşallah. Evet. Üç tane yetim bakan, evet üç tane yetim bakan i̇bn Mace hadisinde geçiyor, bu da ayrı bir müjdedir. Gece sabaha kadar teheccüd kılan, gündüz akşama kadar oruç tutan, Allah yolunda cihada çıkan, ne kazanıyorsa, Üç yetim bakan aynı müjdeye nail olur. Ama tabi evler biraz sorunlu. E bir de büyünce erkekse senin kız çocuğun olursa, kız çocuğuysa erkek senin çocuğun olsa veya sen yap erkek olarak kız çocuğu yetim büyürse evlerde büyütme işine biraz da ne var? Haremlik, selamlık meselelerinden de önem var. Ondan dolayı yani bazı yetim yurtlarında da bakan onun parasını verse mesela İhtiyaçlarının görülmesi. O da bakma şeyine girer mi? E girer. Tabii. Evet, Tirmizi'nin hadis-i şerifinde ne buyuruyor? ''Men kabaza yetiben min beyni müslümeyni ilâ ta'ami ve şerâbi edheleullâhu'l cennete elbettete illa en ya'melezen ve lâ Şu hadise bak ya. iki Müslüman'dan doğmuş, herkes bir ana doğuyor işte. Bir yetimi alıp yemeğine içmeğine sofrasına katarsa mutlaka diyor, Allah onu kesinlikle cennete girdirecek. Ancak affolmayacak bir günah yaptıysa Af Affolmayacak günah ne? He? Şirkten başka var mı? Yok. Affolmayacak günah. İşlemediyse mutlaka cennete girecek. Bu çok acayip bir müjde yani. Diğer bütün ne günah varsa demektir bu yani. Bu ne günahı varsa demektir yani. Hatta yesteğni yani ve cebetle Cennet ona vacip olur diyor Allah Allah. Vacip olur ne demek ya? Ebu Yala kaynaklı bir Hac evde diyor. En evvelüme yeftihü bâbel cennet. Allah Allah. Bu hadisi bilirdim bu ilerisini yeni görüyorum. Cennetin kapısını ilk çalacak ve açacak benim. Kim bu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben değilim herhalde ya. İlla enni eramra etentü vadiruni. Ama diyor tam kapıyı açarken ilk peygamberler sırada ya. Peygamberler kuyruk en evvelü meyestefti'ûbâvelcen' kapıyı çalan benim bekçi diyecek kimsin? men ente feekûlü muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem feekûlü bike ömürtü ellâ eftehâ lîaheddin kâbilek ben de seninle emrolunmuştum senden evvel kimseyi açamam diyor bekçi öyle açıyor bir de baktım diyor bir kadın beni geçmeye davranıyor bir kadın ya bir kadın beni geçmeye davranıyor diyor ya Allah Allah feekûlü mâleki ve men ente ya Hayrola sen? Çok telaşlısın da. Bütün millet yıkılıyor ortalık. Cennetin kapısı yeni açılıyor. Peygamberler kapıda ya. Sen kimsin? Sana ne oldu? tekul diyor en emratun ka'atü alâ Ben diyor yetimler bakmış büyütmüş, oturmuş. Oturmuş dikkat et oturmuş. Dolaşmamış fır dolayı sokaklarda, çarçılarda. Namusuyla oturmuş. Namahrem görmemiş. Namahreme görünmemiş. Oturmak önemli kadın için. Fır fır fır fır gecen kadınlar bu müjdeleri alamazlar. Sana cami bile fazilet değil. Evinin en ucra köşesindeki namazın Kabe'de kıldığından eftaldir. Kabe'de kıldığından eftaldir kadını. Fitnedir kadının çıkması dolaşması. Fesattır. Kadınlar toparlanması lazım. Böyle dolanıp duruyorlar. Ben diyor yetimlerimi büyütmek için oturmuş kadının. Ha oturmuş bu tü. Yani tabi ki Baktım demek, hiç evden çıkmadım demek değil. Ama ne demek? Sakındım, korundum. Şeratı muhafaza ettim, namusu muhafaza ettim. Ama ne zor iş yani bir kadın için yetimleri bakmak Kim bilir ne zorluklarla biliyorsunuz evlerde örgüler yapıyorlar, bir şeyler dokuyorlar, bir şeyler ediyorlar. Erkeklerle muhatap olmadan, böyle çoluk çocuk bakıyorlar, yetim bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benimle yarışıyor diyor ya. Allah Allah! Bunlar büyük iş mesele bunlar. Evet. haber rivayet ediyor. Ravileri sikattır diyor yani. Güvenilir rivayetçilerden gelmiş hadis. Ve lezi bi'sen hak beni hak ile gönderen Allah hakkı için yemin ederim. La yuadhibullahu mel kıyamama yetim. Kıyamet günü Allah yetime merhametli davranana azap etmeyecek. Velan eluf kelam. Yetime yumuşak konuşana azap etmeyecek. وَرَحِمَا يُتْمَوَ وَظَعْبِ Onun zayıfliğine, güçsüzüne, acıyana. وَلَمِتِطَابَنْ عَلَى جَارِي بِفَظْلِ مَاتَعُ Allah Bir de, yetime merhameti, yumuşaklığı, bir de yanında ne olacak? Kendisine verilen nimetler sebebiyle, komşusuna karşı, yakınlarına karşı da hava atmamış olacak. Yani kibir hava da atmayacak. Böyle bir kula Rabbim azap yapmayacak. Evet. Diğer hadiste, مَنْ مَسَحَ عَلَى رَاسْيَتِيمْ Yetimin başını sıvazlayan kişiyi, lem yefsahu illa eğer Allah için yaptıysa o başını sıvazlamakta bile ne var? Niyet, niyet, niyet. Kokuyu bile sürerken Allah için sürmek niyet. Ahirete misk gibi kokarık gelecek. Eğer millet iyi kokusu, kokuyor desin diye sürerse ahirete leş gibi gelecek. Her şey niyet. Şu İslam tümü niyet. Evet. Yetimin başına Allah için sıvazlarsa, kanet levfi kulli sha'ratin Elinin uğradığı her kıl başına sevaplar yazılacak. Bu kadar önemlidir. Evet. Bir rivayet var ne burada. Allah Teala biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam hakkında başına gelenler var. Yakup Aleyhisselam'ın gözü ne oldu? Evet, görmez oldu. Sırtı kambur oldu. Efendim, e, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, e, Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları muamele yüzünden 40 sene çile çekti. Burada e, bazı rivayetler e, zikrediliyor. E, bu rivayetlere göre mesela ne olmuş? Diyor ki, bir yetim, miskin, oruçlu, aç gelmiş gelmiş. Kendisi de ailesiyle bir koyun kesmişler, yemişler. Artık nereden farkında mı olmadılarsa neydi ise ona ve yedirmemişler. Bu yüzden Allahu Teala sonradan Yakub'a vahiy ediyor ki: "Ben yetimleri ve miskinli yani fakirleri sevdiğim kadar yarattıklarım içinde kimseyi sevmiyorum. Sen de böyle bir şey yaptın. Onun için yeniden bir yemek yap, fakirleri çağır, kefaret olsun. Onlara yedir." Ondan sonra belalar açılıyor. Yani yakupat onu kasıtlı yapmaz. Ama demek ki bir boşluğuna geldi, bir ailevi bir sofraları vardı. Bu arada biri geldi ilgilenemedi veya görmedi veya fark etmedi. Ama demin ne dedim, makamın yüksek olursa normal adama yapılmayan muameleler yapılır makamı itibarıyla. Ama ne kadar pahalıya patlıyor görüyor musun? 40 senelik bir sorunlar çıktı ya. Yani yetim hakkı, fakir, miskin, Dilenci dersin. Olur, olur. Yani, Efendi Hazretlerimizin usulü ya şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Bak şüphelenirsen az ver diyor. Kov demiyor ya. Kovma yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bizim hareketlerimiz pek İslam'a uygun olmuyor. Bundan dolayıdır ki efendim Allah için fakirlere bakarsak, iyilik yaparsak, ondan sonra yetimlere acırsak Rabbimizin imtihanlarını kazanırız inşallahurrahman bütün belalar da bizden açılır. Subhanallahi vel alil ilal ve alhamdulillah rabbil alamin. Salatü selam ala seyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allahümme naselul cennet. Naudubike minen nar. Allahümme naselul cennet. Naudubike min sehatik Allahümme na'cılgum min khayrim ma'saleküm Nebiyü'l min şerri, mestea'idük Nebiyü'l Muhammed la <yapa> Amin. na'lem. na'lem. رَبَّنَا اَتَنَا اَمْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا اَمْرِنَا رَشَدًا اللهم رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا اللهم ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahii ve ala alihi ve sahbihi ya arhamen rahimin, ya arhamen rahim, ya ya Rabbi Alemin bu yolda daim eyle, sabit ile bütün günahlarımızı bağışlayarak dertlerimizden kalaaş ile boyunlarımızı cehennemden azat ile 54 farzı da şahir bütün farzlarını da ifaya muvaffak ile bütün haramlardan yedi günahtan 70 büyük günahtan hepsinden küçüğünden de muhafaza ile Allah'ım koru hifzayla ile ya Rab. yeni doğmuş çocuğu korudukları gibi bizi muhafaza ile yar Hakiki sahip sensin, hamdler sana mahsustur. Ya Rabbi bizi nefsimizin elle göz açıp kapayacak kadar hatta ondan az da bırakma. Ya Rabbi o bizi helak eder şeytana nefse fırsat verme. Ya Rabbi, alemin. Ya Rabbi sen bizden evvel ölenler rahmet eyle, kabullen nur eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasinu. Sallallahu teala Muhammedim aleyhi ve teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil Alemin.